Ölümden çok korkuyorum, sevdiklerimi kaybetme korkusu çok kafamı meşgul ediyor. Ne yapabilirim demişler. E, ölüm korkusu yaşlı, yaşlanan insanlar için artık e, hele hele bir de inancı yoksa büyük problemdir. Yani 50-60-70 yaşına gelmiş bir e, ibadeti yok, inancı yoksa bir insanın o, o kadar rahatsız olur ki. Çünkü ölüm yok olmaktır onun için. Cenab-ı Hak huzuruna götüreceği bir şey de yok. Yani bir sevgiyle kavuşma da değil bu ölüm. O halde bunun için büyük bir rahatsızlık oluşturabilir. Yani o türler için öyledir. Peki inanan insanlar arasında da ya o karanlık yerde ne yapacağız diye bir dertlenme meydana gelebilir. Ha e, tabii siz vefat sonrası kabri o şekliyle düşünüyorsanız orada durmak zor tabii. Geniş tripleksiniz var, efendim 3-4 katlı bir evde kalıyorsunuz, böyle 2 metre boyu, 1 metre eni, işte 1,5 metre de derinliği olan bir mekanda kalmanız elbette zor. Ama bizim inancımıza göre ölüm gerçek sevgiliye kavuşmaktır. Sizin bedeniniz o az önce tarif ettiğimiz mekanda kalacak ama ruhunuz o ibadetlerinizin, inancınızın size verdiği güzellikle cennette olacak. Yani dünyayı cennetle kıyaslamanız zaten mümkün değil. Dünyada triplexte kalıyordunuz, orada size göktelenler verilecek. Yani siz o kapalı bir yerde, efendim karanlık bir mekanda her ne kadar bedeniniz kalıyor ama ruhen o kadar mutlusunuz ki, Cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirilecek orası. O sebeple ölüm herkesin başına elbette gelecek. Cenab-ı Hak imanla göçmeyi nasip eylesin. Cenab-ı evet. Hak huzuruna alnı açık olarak gitmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak kul hakkına girmeden, ibadetlerini layıkı ve çile yaparak huzuruna gitmeyi bizlere nasip eylesin. Evet. Razı olduğu şekliyle gitmeyi bize nasip eylesin. O şekliyle gittikten sonra bizi en çok seven, annemizden yüz kat daha merhametli olan Mevla'nın huzuruna gidiyoruz. Anamızın yanında huzurluyuz da yüz kat daha merhameti fazla olan Cenab-ı Hak huzurunda niye mutlu olmayalım? O noktada bunları düşündüğümüz zaman ölümden korkmanın bir anlamı yok. Evet sevdiklerinizi kaybediyorsunuz doğru. Ee, sevgiliden, sevdiğiniz insanlardan ayrılmak zor ama gerçek sevgiliye kavuşmak söz konusu olacağı için e, o sevdiklerinizle zaten istikbalde görüşeceksiniz. Belirli bir zaman ayrılıktır o. Ee, Cenab-ı Hakk'ın zoruna çıktığınız, e, Mevla'nın rızasını kazandığınız takdirde bu ayrılığın bir anlamı da olmayacak. Gerçek mutluluğa ermiş olacaksınız inşallah. İnşallah.